Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, güzelim Karadeniz'den başlayalım bugün. Programımıza Sinop'ta Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Recep Batmaz, geçtiğimiz yıl aşırı avlanma yapıldığını, bunun bu yılki hamsi rezervlerine zarar verdiğini söyledi. Geçtiğimiz Şubat, Mart, Nisan aylarında Karadeniz'de bol miktarda ince hamsi olduğunu kaydeden Batmaz, Balık unu fabrikalarında dahi işlenemeyen yaklaşık 200 bin ton imce hamsi ise denize döküldü diyor. Eğer bu hamsiler bu sezona kalsaydı 400 bin ton hamsi rezervimiz olacaktır diye konuşuyor. Batmaz denizde hamsi rezervi kalmadığını söyledi. Hatırlatalım yavru balık yoksa büyük balık da yok. Güzel bir haberle devam edelim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bisiklet yolu projelerinin %45 finansmanını karşılayacak. Bisiklet yollarıyla araç kullanımını azaltarak hava kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen bakanlığa 81 il Belediyesi'nden 81 bisiklet yolu için başvuru yapıldı. Başvuruları komisyonda değerlendirecek olan bakanlık uygun projelere proje bedelinin %45'ine kadar finansal destek verecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygulanabilir proje olarak görülen Sakarya, Eskişehir, Kütahya ve Antalya'da Bakanlık, belediyelerin projesinde bir dizi düzenleme yaparak projenin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi. Bakanlık ayrıca talepte bulunan diğer belediyelerinde proje değerlendirme çalışmalarına devam ediyor. Umalım bu süreçleri hızlı bir biçimde tamamlarlar ve hayata başarılı bir proje olarak geçer bisiklet yolları. BBC News çevre muhabiri Matt McGrath'in haberine göre Bayard istasyonundan alınan veriler... Batı Antarktika'da buzullarında hızlı bir ısınmaya işaret ediyor. Bu kötü haber. Sıcaklık kayıtlarını inceleyen yeni bir araştırma Batı Antarktika buzullarının önceki tahminlere göre iki kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmanın yeni evresinde atmosferi inceleyen bir bilgisayar modeliyle eksik kayıtların tamamlanmasını sağlayan bir nümerik analiz yöntemine başvuruldu. Elde edilen sonuçlar 1958'den 2010'a kadar yıllık ortalama sıcaklıkların 2.4 santigrat artmış olduğunu gösteriyor. Daha önce ünlü Nature dergisine yayınlanan araştırma Batı Antarktik buzullarının okyanusun etkisiyle ısınıp eridiğini gösterse de yeni bulgular artık atmosferin de rol oynadığını göster gösteriyor. Bilim insanları sıcaklık yükselişlerinde Pasifik okyanusundan gelen rüzgar ve hava olayları düzeninde yaşanan değişikliklerin etkisi olduğunu söylüyor. Antarktika bu şekilde erimeye devam ederse denizlerde yükselecek. Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan seçimle iktidara gelen liberal demokratların lideri ve başbakan Shinzo Abe, çevrecilerin korktuğu gibi davrandı ve yeni nükleer santralleri inşa edeceklerini açıkladı. Dünyadaki basirettli siyasetçi sayısı anlaşılan gitgide azalıyor. Nükleer enerji yandaşı bir tutum sergileyen Abe, TBS televizyonuna yaptığı açıklamada, Yeni yapılacak reaktörlerin tünamide zarar gören nükleer santralden farklı olacağını söyledi. AB şimdi inşa edilecek olan santraller 40 yıl önce yapılmış olanlardan farklı olacak. Halkın desteğini kazanarak yeni reaktörler inşa edeceğiz dedi. Ancak bu yeni reaktörler için bir tarih vermedi. Zira artık nükleer enerji ekonomik açıdan yenilenebilir enerjilere göre fazlasıyla pahalı kaldı. Umalım Japonya geçmişten ders alır ve hiçbir zaman... ...tehlikeli ve kirli yeni nükleer santraller inşa etmez. Fukushima nükleer sınıfının ardından yalnızca bir buçuk yıl geçtiği göz önüne alındığında... ...Abe'nin nükleerci yaklaşımına Japon halkının göstereceği tepkide beklenmedik olabilir doğrusu. Doğa Derneği uzmanları Türkiye doğasının yok oluşuna dikkat çekiyor. Doğa Derneği'nin önemli doğa alanları çalışmasına göre Türkiye'de 305 önemli doğa alanı bulunuyor... Bu alanlar yüz ölçümü olarak Türkiye'nin %26'sını kaplıyor ve biyolojik çeşitliğinde yaklaşık %90'ını bu alanlarda bulunuyor. Önemli doğa alanlarını ve buralarda yaşayan canlı türler ise en fazla su politikaları tarafından tehdit ediyor. Bugün Türkiye'de yaşayan her iki endemik bitki türünden biri, her endemik üç iç su balığı türünden ikisi endemik kurbağa türlerinin neredeyse tamamı, Üreyen her 3 kuş türünden biri küresel veya ulusal ölçekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Önemli doğa alanları için en büyük tehdidi sulama ve kurutma çalışmaları ile birlikte HES ve barajlar oluşturur. Doğa Derneği yanlış kentleşme politikaları nedeniyle 72 önemli doğa alanının plansız turizm, 57'sinin de plansız konutlaşma tehdidi altında olduğunu, bu yok oluşu durdurmanın tek yolunun ise kamusal politikaların ve bireysel davranışlarımızın doğayla uyumlu, esas alan bir siyasi süreçle belirlenmesi olacağını söylüyor. Bunu sağlayacak hangi basiretli siyasetçiler, hangi parti var bugün Türkiye diye, diye insan soruyor. Son olarak Antalya defteri darlığı korunması ve ormana dönüştürülmesi gereken 2B arazilerini Twitter'dan satıyor. Türkiye'nin en fazla 2B arazisine sahip olan Antalya'da başvuru sayısı şu anda 75 bine yaklaştı. Orman arazilerine yapılan yerleşimleri bertaraf etmek yerine tapulandırarak gelir etmek suretiyle yasallaştıran 2B yasası kapsamında başvuruları özendirmek için Twitter'da kullanılan Antalya Defterdarlığı camilerde vaaz yöntemini de daha önce kullanmıştı. Gönül isterdi ki bu yöntemler ormanın korunması için kullanılsın. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.